وَاَدَخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ اللّٰهُ مَام۪ينَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel olarak eğitimciliği üzerine duruyorduk. Çok güzel şeyler öğreniyorduk. Bugün böyle güzel, daha güzel böyle şeyler göreceğiz inşallah. Salı günü bitireceğiz. Allah izin verirse bugün biraz daha okuyacağız ve salı günü bitireceğiz. Uzun zamandan sonra başlayıp bitirdiğimiz bir kitap olacak. <gülüyor> Sübhanallah. Ama bitireceğiz. Çok da ben verim aldım. Umarım siz de verim almışsınızdır, bana faydalı oldu. 6-7 derste ben bu kadar fayda elde ettiysem, bir 20 ders, bir 30 ders daha yaparsam bana ne kadar daha faydalı olur diye düşündüm. Rahmet Peygamberi, Kuraba yayınlarının o kitabını yapacağız inşallah, devam edeceğiz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metotlarından bir tanesi de sayfa 108'deyiz. Ashab'a soru sorması, şey ashab sormadan anlatması. Yani eğitim metotlarının en güzellerinin bir tanesi budur. Daha karşındaki sormadan ona bazı şeyleri anlatmak, ona ihtiyaç olan şeyleri vermeye çalışmak en önemli eğitim metotlarından bir tanesidir. Bence her Müslümanın kendi konumuna göre bu kitabı okuyup ben şöyle yapayım, ben böyle yapayım diye kendisine yol haritası çıkarması lazım. Yani mesela sen bir... Alim bir hoca değilsiniz siz ama sonuçta burada Abdurrahman var değil mi evde? Ona bir şey hepiniz bir şey öğretmekle mükellefsiniz. Buradan bir şey çıkarmanız gerekiyor sizin. Ona bir şey verebilmeniz için. Sen kardeşlere yazılım öğretiyorsun. Şöyle diyorsun böyle diyorsun. Yazılımla ilgili konuşuyorsun kardeşlerle. Sen de buralardan bir şey çıkarman lazım. Bir hoca da buradan bir şey çıkarması lazım. Hanımlara ders yapan bir ee, ablanın da bir şey çıkarması lazım. Bir kişiye de bulunan bu kitabı kendinize göre yani aslında bu kitap ders yapılacak bir kitap değil. Bu kitap senin kendine ders yapacağın bir kitap. Böyle bir şey olabilir. Ya da bu kayıtları dinleyip kendine ders yapacaksın. Ben yani mesela benim öğretim durumumla işte İbrahim'in öğretim durumu veya Muhammed Fatih'in öğretim durumu aynı değil. Onun öğrettiği şey farklı. Öğrettiği kitle farklı. Benimki farklı. Ben Neyi öğretiyorum, kime öğretiyorum? Ben ne öğretiyorum ve kime öğretiyorum? Bu iki soruya cevap bulup, bu iki soru ışığında bu kitabı böyle baştan sona kendime göre yazmam lazım. Ben şunu yapayım, ben bunu yapayım, ben şöyle yapayım diye. Muhammed Fatih'in de ben ne öğretiyorum? İşte yüzünden Kur'an-ı Kerim okuma, öğrenmeyi öğretiyorum. Abdurrahman'a e ne öğretiyorum? İşte Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorum. Kime? 13 yaşındaki bir çocuğa öğretiyorum. Nasıl öğretmem lazım? Buradan kendine hisseler çıkarması lazım. Sizin de bunu yapmanız lazım. Yani bu kitabı dini kitap olarak değil, bir hayat kitabı olarak görün. Ve bunu inceleyin. Dersleri inceleyin, kitabı okuyun. Evde boş boş oturup durmayın tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle boş boş oturup durmayın diyor muymuş demiyor muymuş ona da bakmak lazım ayrıca. Yani sizin gibi boş oturanlar yoksa dememiştir. Onun ashabı arasında değil mi? Yani bu çok güzel bir kitap. Bundan faydalanın kardeşler. Benim anlattığımdan çok daha güzel bir kitap bu yani. Mesela ben bazen bir ders yaparım, ee, yazarın üstüne çıkarım. Yani bir kitabın, bir metnin, bir paragrafın dersini yapıyorsam yazarın üstüne çıkarım. Mesela Esenlik Yorulu'nun çağrısında ben kitabın yazarın üstüne çıkıyorum. Şerh yaptığım için. Bazen bu böyle olur. Mesela Usulü Selase 3 esasında yazarın üstüne çıkıyorum ben. Ama bu kitap benim anlattığımdan daha güzel bir kitap. Ben bunun üzerine çıkamadım yani. Çünkü benim alanım değil. Benim böyle her bir rivayeti mesela tahkik etsem, her bir rivayet üzerine tefekkür etsem, düşünsem, bu rivayette ne vereceğim, ne verebilirim diye çalışıp gelsem kitabın üzerine çıkarım. Ama bunu çalışacak ne benim vaktim var ne de kitap böyle biter. Bu kitap benim anlattığımdan çok daha güzel bir kitap. Benim size sunabildiğimden çok daha güzel bir kitap. Bundan dolayı bu kitaptan faydalanın diyoruz. Neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman ashabı kendisine bir soru yöneltmeden onlara açıklamalarda bunu da anlatırdı. Önemli hususları daha soru sormadan cevap verirdi. Bunu özellikle hiç kimsenin sormaya akledemediği önemli hususlarda yapardı. Ha, demek ki bazı konular var ki insanlar hayasından olabilir, edebinden olabilir, aklına gelmediği için olabilir... İhtiyaç hissetmediği için olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sormadan birileri, kendisine bir şey sormadan onları öğretiyordu. Bunun bazı sebepleri olabilir. Muhatabımız sormayı akledememiş olabilir. Bu bilgi ona lazımdır ama sormayı akletmemiştir. Yola çıkacaksın. Yol oldukça uzun bir yol. Sen o yola ilk defa çıkıyorsun. Seni yola gönderen o yolun bütün özelliklerini biliyor. Sen daha sormadan şuraya kadar şöyle şöyle yap, şuradan sonra şöyle şöyle yap diye sana öğretebilir. Çünkü sana o bilgi lazım. Sana o bilgi kesinlikle lazım. Alanınız değil mi? Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, sormadan insanlara bir şey öğretebilirdi. Aklına gelmeyen bir şey olabilir. Haya ve edepten dolayı soramamaktan kaynaklanabilir. Sonuçta karşındaki Allah'ın Resulü Murat gezenler değil ki. Sesini yükselttiğin zaman amelin boşa gidiyor. Olay bu yani. Yani şimdi sahabe kendi döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi. Ee, bu büyük bir avantajdı ama bir de dezavantajı da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme küsemezsin ki. Sesini bana yükseltti diye küsüp şey yapamazsın. Yani o telefon assaydı mesela mecbur bakmak zorundasın. Yani Böyle biriyle muhatapsın. Sesini yükselttiğin zaman amelin boşa gidiyor. Oturup karşısında ayak ayak uzat şey yapıp mı yan gelip yatamazsın. Ne bileyim yani karşındaki Allah'ın Resulü, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, Allah'ın Allah dinini temsil ediyor. Ondan dolayı soru sorarken de şey yapıyorlar, sahabet çekiniyor. Hatta geçenlerde anlattım ya Bedeviler biraz patavatsız olduğu için Bedevileri getirirlermiş mescide. Bedevi direkt soruyor zaten. Hiç. Önünün arkasına bakmadan soruyor. Sahabe bundan faydalanıyor. Ben burada şunu da anladım. Sahabenin ilim öğrenme aşkı. Sahabede çok ciddi anlamda bir ilim öğrenme aşkı da vardı. Evet. Bununla ilgili İbni Hibban, İbni Hibban'dan nakil yapıyor yazar. İyi dikkat edin. Kimden nakil yapıyor? İbni Hibban'dan. İbni Hibban'ın kendisinden almamış. O zaman ne yapması lazım? Nereden aldıysa onu söylemesi lazım. Emir Alaaddin El Farisi'nin tertibiyle, bak hangi tertip? El-İhsan fi tertibi sahib Banda Bak nereden kim tertib etmiş, ona kadar getiriyor. Hatta akademik kitaplarda ben size bir şey söyleyeyim mi? Akademik kitaplarda mesela İbni Teymi'ye mecmul fetavada şöyle diyor. Dedin böyle bıraktın bu da olmaz. Ne yapman gerekiyor? Nerede basıldı? Tahkik yapan kim? Baskı tarihi ne? Kaçıncı baskı ben nereden arayıp duracağım senin? getirdiğin nakle hangi baskı kim bastı? Yani akademik kitaplar da bu mecbur Bunu yapmadığın zaman tez kabul edilmez yani tez verdin ya karşılığında kabul edilmez ki. Evet. Alimin öğrencilerine öğretmek istediği konuları sorulmadan anlatmasının ve onlar da aynı şeyi teşvik etmesinin mübah olduğunu gösteren haber diyor. İbn İbn Bak bahbaşlatmış. Neymiş bahbaşlı? Alim öğrencilerine öğretmek istediği bir konuyu onlar sormadan cevaplar yani anlatır ve onları teşvik eder. Bu mübahtır. İnceliğe bakın görürünüz. İslam ümmetinin inceliğine bakın. İmam Buhari'nin bab başlığından konu başkaya da kayacak da kaysın. İmam Buhari'nin ilim babındaki bab başlıklarından ya da kitab İlim'deki bab başlıklarına bakın. İslam alimleri her şeye en ince detayına kadar önem vermişler. İlim konusunu anlatıyor. Soru sormadan, so hiç kimse sana soru sormadan Durup dururken hiç alakasız bir şey insanlara öğretmek caiz mi değil mi? İslam medeniyeti dev bir kültür ya, dev bir medeniyet. Biz bu medeniyeti bilemiyoruz. Hiç kimsenin aklına gelir mi bu? Bab başlığını görüyorsunuz değil mi? Alim talebeye o soru sormadan bir şeyler öğretebilir mi öğretemez mi? Adamlar bunu tartışmış. Yani bu çok mu? İşte bunun gibi meseleleri tartışmışlar hep. Bunun gibi mesele ortaya koymuşlar hep. İslam medeniyeti dev bir kültür, dev bir medeniyet yani subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş zevali erince evinden çıktı ve onlara öğle namazını kıldırdı. Selam verince minberde ayağa kalktı ve kıyamet anlattı. Kıyametten önce büyük hadiseler olacağını dile getirdikten sonra kim bana bir şey sormak istiyorsa sorsun dedi. Vallahi burada durduğum sürece her sorunuzu cevaplandıracağım dedi. Enes bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü işleyince insanlar uzun süre ağladılar. Muammerun, en uzun yaşayanlardandır. 103 yaşında vefat etmiş. 103 yaşında vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisidir. 10 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim diyor. Bana hiç niye şunu şöyle yaptın, niye bunu yapmadın demedi diyor. Bir gün beni bir işe gönderdi diyor. Ben de işi erteledim, çocuklarla oynamaya geldim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Öyle görünce diyor, elini başımı sıvazladı, dediğim işi niye yapmadım dedi diyor. Ben o kadar mahcup oldum ki diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını kıldırıyor, ayağa kalkıyor, kıyamet ahvalinden bahsediyor ve bana ne isterseniz sorun diyor. Bana ne isterseniz sorun. İnsanlar kötü bir şey olacak diye korkuyorlar ve başlıyorlar ağlamaya. Şimdi bu da var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle berabersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü asık gördüğün zaman, Aklına kesinlikle şu gelmez evde hanımla kavga etti de yüze asık değil. Kötü bir şey mi olacak? Aklına ilk bu gelir değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşama hiç tahayyül ettiniz mi? He? Mesela bir tahayyül edin mi? Aklına size gelmemiştir. Yani onun yüze asık gördüğünüz zaman borcu var borcunu ödeyemedi de yüze asık bu aklına gelmez. İşte ne bileyim çocuklarıyla ilgili bir problemi var da bu değil. Onun yüze asıksa dinden dolayı olacak belki kötü bir hadise var. Ümmetin başına bir sıkıntı gelecek. Ümmet büyük bir belayla başlayıp düşüneceksin, duracaksın ne oldu diye. Mesela ben şimdi desem ki size pek yakında bileceksiniz. Allah'ın izniyle her şeyi pek yakında göreceksiniz desem. Cuma yakıldıktan sonra gül oynaya gideceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek yakında göreceksiniz dese. Hepimiz helak olduk olacağız diye endişe içinde bekleriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşamayı bir tahayyül edin. İnsanlar ağlamaya başladılar. Resulullah sorun bana, sorun bana diye çokça tekrarladı. Sonra Abdullah İbn-i Uzeyf'e kalktı ona sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ne yapıyor? İnsanların kendisine sormasını istiyor. Bir de soru sorarların sorularına cevap verirdi. Dinin pek çok kural, hüküm ve temel esaslarını ashabın sormuş olduğu sorulara cevap vermek suretiyle öğretmişti. Ben riyaz dersinde özellikle bunun üzerinde duruyorum. İlginç bir görüş ortaya atacağım ama ben buna inanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğine karşılık ashab-ı kiramdan birinin bir şey sormasına ben Allah'ın onun kalbine vakıf etmesi olarak simlendiriyorum. Çünkü o adam öyle sormasa, Resulullah o soruyu öyle tamamlamasa din eksik gelecek. Ha, bir başka yerden tamamlanacak. O da böyle tamamlanacak. Örnek veriyorum: İzel takal Müslümanı bir seife el katil ve el maktul finnar. İki Müslüman birbirle savaştığı zaman ölen de öldüren de cehennemdedir. Devamında hazel katil ve diye. Bu adam tamam katil anladık da maktul niye böyle? Sorusunu sormasa o sahabe? Biz buradaki illeti öğrenemeyeceğiz. Hüküm neyse asıl olan öğrenmektir? Hükmün kendisini değil, hükmün illetini öğrenmektir. Hükmün kendisinin pek bir önemi yoktur. Hükmün illetini öğrenmektir. Burada hükmün illetini öğreten sahabenin sorusudur. Ben ona Allah'ın kalbine ilham ettiğine inanıyorum. Yani sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün vahiy olduğuna değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru, sorulan soruların da farklı bir vahiy türü olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum tarihte benden önce bu görüşü iddia eden var mı yok mu bilmiyorum ama ben böyle inanıyorum. Dinin pek çok kuralı, hükümü, esası sahabenin sorusuyla oluşuyor. Sahabe sormasa o hüküm oluşmayacak. Sahabe sormasa o kural oluşmayacak. Allah'ınız değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehaletin ilacı sormaktır diyor. Hangi olay üzerine söylüyor bunu? Var mı bilen? Savaşta adama usul ihtilam olan adama usul abdesti aldırıyorlar adam da ölüyor. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke bilene sorsalardı ya çünkü cehaletin ilacı sormaktır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ya Resulullah bizler ehli kitap olan bir kavmin diyarında bulunuyoruz. Yemek için kullandıkları kaplardan Yemek yiyebilir miyiz? Bizler yine av bölgesinde bulunuyoruz. Yayımla eğitilmemiş ve eğitilmiş köpeklerimle avlanıyorum. Bizim için uygun ve doğru olan nedir diye soruyor. Sorularına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Cevap veriyor. Bu lafzın buluhul meramda, bu hadisin buluhul meramdaki lafızı yanlış. O hariç diğerlerinin hepsi yanlış. Sana'ani de yanlış, İbn-i de yanlış, fevzanda yanlış, i̇bn Hacer'de yanlış. Hepsi yanlış. Tamam bir tanesi doğru o da Nurettin Itır. Evet kesin yani. Nurettin da kendime destek bulmasam kesin diyemem. Benim bilmediğim bir şey vardır derim. Bilmediğim bir şey vardır ilim mi peki? Evet ilimdir. Şafi'leri böyle bilmediğim bir şey vardır ilimdir. İmam Şafi bir hadis bu sahihtir diyor. Ama şimdi elimizde hadisin hiçbir sahih senedi yok. Diyorlar ki İmam Şafi sahih dediyse mutlaka sahih bir senedini biliyordur. Tamam devam ediyoruz. Soru soranın sualine fazlasıyla cevap vermek bu önemli. Bazen soru soruyorsun, neye cevap vermek gerekir? Sorulan soruya. Mesela ben bir soru soruyorum, alakasız bir şey söylüyorsunuz. Ben kızıyorum diyorum ki, ben size onu mu sordum diyorum. Çünkü sorulanın dışında bir şeyler cevap vermek kelamda uygun değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman bunu yapmıştır. Mesela sen soru soruyorsun, eve nereden gideceğim diyorsun. Evin yolunu bilmeyen, Nasıl gideceğini de bilmez. Öyle değil mi? Adam evin yolunu bilmiyorsa nasıl gideceğini de bilmez. Diyorum ki minibüste gideceksin. Şimdi diyemezsin ki hocam ben neyle gideceğimi sormadım. Yolu sordum. Yolu bilmiyor, nasıl gideceğini de bilmez. Minibüste gideceksin. Şuradan bineceksin. Şuradan ineceksin diye bir soruya karşılık iki cevap veriyorum. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahabe gelmiş ya Resulallah biz deniz yolculuğu yapıyoruz. Yanımıza çok az bir su taşıyoruz. Fein tavada dağna atışına eğer biz o suyla abdest alırsak susuz kalırız. Onunla abdest alabilir miyiz diye. Deniz suyuyla abdest alabilir miyiz diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deniz suyundan iç diyor ki: "Et tahuru mauhu vel Deniz suyu temizdir, Ölüsü de helaldir diyor. Şimdi adam denizi yiyeceğini sordu mu? Sormadı. Suyunu sordu. E şimdi bu adamın deniz yolculuğu yaptığı belli. Deniz yolculuğunda deniz yolculuğunda deniz suyuyla abdest alıp almayacağını bilmeyen bir adam. Neyip ne yemeyeceğini hiç bilmez. Mesela şu an burada sizler hepiniz deniz suyla abdest alınacağını biliyorsunuz ama denizdeki akrep yenir mi yenmez mi diye sorsam bilmezsiniz. O daha zor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın sorusuna baktı. Adamın sorusuna cevap verdi. Ona ihtiyaç olacak şeylere de ne yaptı? Cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapar idi. Deniz kenarında kumsalda ince şey var ya İbrahim. İnce kum var ya kumsalda. İnce kum böyle. Biraz nemli. Onunla teğmim yapılır mı? Ama nemli. Tabii denizin kenarındaki kum nemli olur ya. Onunla teğmim yapılır mı yapılmaz mı? Yapılır mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu çok böyle klasik medreselerde bu konu anlatılırken sorulan sorulur. Zaten orada deniz var. Kadının biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocuğunu havaya kaldırarak ya Resulullah bunun haccı olur mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet haccı olur sana da ecir vardır dedi. Teşvik etti. Bazen lazım olana yani ek soruya ek ilave yaparken cevaba ek ilave yaparken bazen lazım olan bazen teşvik etmek amacıyla mesela gece iki rekatlamaz kılmak caiz mi? Caiz büyük ecir vardır. Teşviktir burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadını teşvik etmek için ek verdi. Cevaba ek yaptı. Çünkü çocuğa namaz kıldırmak zordur. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi ona soru sorduğu zaman soru ne kadar lüzumsuz, gereksiz cevap verilmeye uygun bir soru olmasa da o sorudan yola çıkarak o soruya cevap vermeden soru soranın dikkatini o konuyla ilgili başka bir noktaya çekerdi. Bak bu çok güzel bir şey. Bunu belki birçok eğitim kitabında bulamazsınız. Adam sana bir soru soruyor. Sorduğu soru yani gereksiz bir soru. Ama sana soru sormuş. Adam hazır. Bir şeyler almaya hazır. Öyle mi? Gelmiş sana soru sormuş. Bu ne demek? Adam senden bir şey almaya hazır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen daha faydalı olan bir noktaya ne yapıyor? Karşındakini yönlendiriyor. Bu çok önemli. Bu benim yaptığım bir hataydı. Ben burada okutuklarını yapmıyorum. Adam sana soru sormuş. Soru soranı işlemek lazım. Soru soranı ne yapmak lazım? Kullanmak lazım. Adamın teki geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak dedi. Bana gelse sorsa başka soracak hiçbir şey bulamadım mı kardeşimlerim? Ben bunu söylerim. 2023 yılında yaşayan, ortaokul, lise, üniversite okuyan, dünya kadar kitap okuyan Murat Gezenler bu soruya böyle cevap verir. Ama orta çağda hiçbir harf bile okumayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap Tarih üstü bir cevaptır. Bu cevabı verebilecek kişi olsa olsa bir peygamberdir Başkası değildir yani. Diyor ki ona ne hazırladın sen diyor. Bitti. Kıyamet ne zaman kopacak dedi ya. Sen ona ne hazırlatın? Kopacağına bakma. Ne hazırladın ona bak diyor. Adam kıyamet için fazla namaz, oruç ve sadaka hazırlayamadım. Ancak Allah ve Resulü'nü çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdikleriyle beraber olacaksın dedi. Evet. Buna üslubu'l-hakim deniyormuş. Buna üslubu'l-hakim. Yani bu şekilde üslubu hakim deniyormuş. Bir adam ya Rasulullah, ihramlı ne giyebilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis bloğum meramda da geçiyor orada şerri yapmıştım ben. Gömlek, sarık, dom, bornaz, Yemen safranı veya zeferinle boyanmış elbise giyemez. Nalin bulamazsa meskisin ancak topuklarına kadar onları kessin diyor. Yani adam ne giyebileceğini soruyor. Adamın sorusuna cevap vermeye kalksan 200 tane madde sayman lazım. Şunu giyebilecek, şunu giyebilecek, şunu giyebilecek. Resulullah öyle güzel bir cevap veriyor ki giyemeyeceklerini söylüyor. O halde bu da nereden kaynaklanıyor? Buradan çıkarak eşyada asırların ibahadır. Yasaklar neyse onlar çık gir hepsi serbesttir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de şu helal, şu helal, şu helal, şu helal. Mesela elma yemek helal mi helal? Nerede geçiyor? Olmaz. Soru sorarken bunlara siz de dikkat edin. Adam bu caiz mi hocam diyor. Caiz yok Delili nedir diyor. Caiz işte. Delili caiz olmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen hükmü tam ifade etmek için soru sorandan sorusunu tekrar tekrar söylemesini isterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aralarında ayağa kalkıp onlara Allah yolunda cihadı ve ona iman etmenin faziletini anlattı. Bir adam ayağa kalkıp Ya Resulallah bana söyleyiniz Allah yolunda ölürsem günahlarım affolunur mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet ihlaslı ve sabırlı olur. İleri gider, geri dönüp kaçmayı düşünmezsen öldürüldüğün takdirde günahın affolunur buyurdu. Sonra ne sormuştun dedi. Adam sorusunu tekrar sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruya tekrar cevap verdi. Aynı soruya ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar cevap verdi. Bu öğretim metodunda oldukça şeydir. Soruyu sorarsın, adam cevap verir. Bir başkasına dedi ki, ne sormuştum dersin. O soruyu cevaplar, cevapla dersin. O tekrar cevaplar. Öğretmek şu diye arkadaşlar bakın ben bir şey anlatıyorum burada siz de dinliyorsunuz bu öğretmek değil öğretmek bambaşka bir iş biz burada ders işliyoruz öğretmek bambaşka bir iş yani bu kadar uzun öğretim de olmaz zaten bu kadar uzun öğretide de olmaz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben zannetmiyorum 45 dakika ders yaptığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi bilen kimseyi cevabı doğru verdiğinde övmek için sınamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen bazı sahabileri imtihan eder zekalarını ve bilgilerini tespit için onlara bir şey sorardı. Doğru cevap verdiklerinde onları met över göğüslerine vururdu. Böylece Allah Resulü'nün sevgisine mazhar oldukları ve güzel cevap verdikleri için onun tarafından takdir edildiklerini gösterirdi. İşte iki örnek. Yani bir soruya cevap verildiği zaman ya da bir şey söylendiği zaman öyle göğüslerine vuruyor. Tabii yani şey demek ki sevgi belirtisi olarak onu yapıyor. Sahabe de bundan dolayı seviniyor. Yani tabii ki bugün ben yani bir soru sorduğum zaman Burada Cafer'in aferim desem sana kitap hediye edeceğim desem onun çok bir etkisi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aferim dese düşünsene. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övmesi senin fasık bir kimse olmadığına kesin delalet eder. Kesin delalet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni sevmesi senin işte Allah'ın izniyle cennete gideceğine delalet eder. Öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği adam cehenneme giderse daha ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşamayı bir hayal edin. Nasıl olurdu diye. Evet. Böyle şey değil. Mekke'de değil. Burada, burada Türkiye'de yaşayın beraber mesela. İş yerinde yaşayın, evinizde yaşayın. Mekke'de yaşamak zordur. Burada yaşayın mesela 2023'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin evinizde arkadaş, alt komşu olsun mesela, karşı komşu olsun, iş arkadaşı olsun, hocanız olsun, talebeniz olsun. Nasıl bir talebe olurdu? Onunla aranızdaki ilişki nasıl olurdu? Hoca olsaydı nasıl olurdu? Bunlara bir dikkat çekin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu'l Münzir Allah'ın kitabından ezberinde olan hangi ayet daha büyüktür dedi. Ben de Allah ve Resul daha iyi bilir dedim. Resulullah ey Ebu'l Münzir Allah'ın kitabından ezberinde olan hangi ayet daha büyüktür deyince Allah'u la ilahe illa hu kayyum cevabını verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim sana kutlu olsun ey Ebu'l Münzir dedi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Sükut eder, yani buna takrir eder. Mesela bir olay olur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustuysa o olay ilimdir. Çünkü yanlış olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düzeltmek nedir? Vaciptir. Bize değil. Mesela ben burada şu an yanlış olan bir şeyi düzeltemeyebilirim. Niye? Mesela adam yeni gelmiştir. Yeni geldiği için bu kadar insanın içerisinde kırmamak için onun... Mesela oturuş şekli yanlıştır. Ben düzeltemeyebilirim. Bu bana vacip değildir. Devamlı soruya karışması, devamlı ben ders yaparken bir şeyler sorması bu uygun değildir. Uygunsuzdur. Ben onu düzeltmeyebilirim. Ben düzeltmedim diye o doğru iş yapıyor anlamına gelmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygunsuz şeyi gördüğün zaman düzeltmesi nedir ona? Vaciptir. Çünkü o düzeltmediği zaman o meşhur olacak. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada konuşuyor. Şurada bir horluya horluya uyuyor. Resulullah bunu düzeltmezse yıllar sonra alimlerin kitabında ilim meclisinde horluya horluya uymak caizdir diye başlık yapılacak. O yüzden ne, yap ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu düzeltiyor. Oldu mu? Buna takrir diyoruz veya onaylaması da takrirdir. Onaylaması da nedir? Takrir Bununla ilgili çok rivayet var yani ya, iki sahabe arasında gece bir ortağın şey oluyor muhabbet oluyor. Selman'la Ebu Derd arasında evet, gece kalkacağı zaman yat diyor biraz dinlen diyor uykunu al diyor işte erken yat diyor yemek ye diyor filan daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu onaylıyor işte buna takrir diyoruz ee, hadis ilminde ilmin büyük bir kısmıyla takrirlerle geliyor hadis ilminin en zor konularından bir tanesi de takrirdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takrirlerini anlayabilmektir sen iyi dinle Talebe hadis okuyacaksan ileride hadis usulünde ve hadis ilminde en zor nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in takrirlerini anlayabilmektir. Bir şey söyledi zaman onu anlıyorsun zaten. Ya emretti ya nehyetti. Ama takrirlerini anlayabilmek çok zor konulardan bir tanesidir. Bunu iyi anlayanlar büyük alim olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygun zamanları fırsat bilir ve o an uygun düşen şeyle anlatıp öğretmek istediği şey arasında irtibat kururdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yayla köylerinden birinden dönerken çarçıya uğradı. Halk etrafını kuşattı. Bu arada küçük kulaklı ölmüş bir oğlanın yanından geçti. Uzanıp onu kulağından tuttu ve hanginiz buna sahip olsun ister dedi. Sahabeler dedi ki ya Rasulallah. yani onun dirisini bile istemeyiz ki biz. Bir keçi zayıf mı zayıf kulağı kesik burnu yaralı ölmüş bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu hanginizin olsun diyor. Sahabe diyor ya Resulallah, biz onun dirisi bile teklif etsen biz kabul etmeyiz. Ölüsünü ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor. Sizin katınıza bu ne kadar kıymetliyse dünyada Allah katında o kadar kıymetli. Dünyanın kıymeti bu kadar yani Allah subhanahu aleyhi katında. Fırsatı değerlendiriyor. Tabi bunun için büyük bir fıkıh lazım. Büyük bir idrak, ince bir anlayış lazım. O fırsatı görüp o fırsattan öğretilecek bir ilim çıkartacak fıkıh lazım. Herkes bunu çıkartamayabilir. Mesela bunu yapabilirsek biz de çok güzel oluruz. Mesela bir ekibimiz olsa, günceli takip etse, o güncelden içinde yaşadığımız topluma tevhide dair bir şey sunabileceğimiz çıkışlar mesela. Bu bizim davetimizde mükemmel bir şey olur. Böyle bir ekip oluşturacaksın. Ekip hemen metnin içerisini, neler anlatılması gerektiğini oluşturacak. Sen de bir şekilde sunacaksın. İşte Filistin-İsrail, buradan yola çıkarak tevhidi anlatan, Zulmü reddeden, sömüğü reddeden, tağutu anlatan bir şeyler sunacaksın. Böyle haftada, şey ayda bir veya iki olay yakala çok ciddi anlamda kitlelere kitap etmiş olursun. değil mi demek istediğim? Böyle bir şey lazım bize. Bunu not alın inşallah tamam mı? Olmazsa gerekirse şehadet mektebinde bazı kişilere haftada bir gün bununla görevlendirelim. Üç kişiyi bununla görevlendirelim. Güncelik takip etsin, içeriği oluştursun, bana sunsun, ben de onu sunayım. Ayda bir kere böyle bir şey yakalasak, oluyor olmuyor mu? Devamlı oluyor. Mesela dün şey vardı, senin dediğin şeyi buldum ben, milli eğitim meselesini. Sen mi söylemiştin? Yok. Telefonumla şöyle Twitter'da geçirken seni söylemiştin. Milli eğitimin kitaplarında çok uygunsuz bazı şeylerin olması. Tam buraya işte Twitter'da gündem olmuş, millet bunu konuşurken tam buradan... İşte İslami eğitim sistemi değildir. Bu beşer eğitim sistemidir. Tutperestlik üzerine kurulmuş bir eğitim sistemidir. Zaten bizim de eleştirdiğimiz budur diye bir çıkış yapacaksın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ne kadar güzel şeyler öğretiyor. Görüyorsunuz değil mi? Devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ben burada örnekleri biraz daha fazla getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hevaz'in kabilesiyle yapılan savaşta esirler geliyor. Bir de baktık ki esirler içinde bir kadın... Göğsünden sularmış halde kaybettiği çocuğunu arıyor koşuyor bir oraya bakıyor bir oraya bakıyor. Kadın esirler içinde bir çocuk buldu onu hemen alıp göğsüne yapıştırdı ve emzirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadının çocuğunu ateşe atacağını düşünür müsünüz diye sordu. Bizde hayır onu atmamaya takat yettiği sürece atmaz. Yani bu, bu kadın çocuğunu ateşe atmaz. Bak esirler arasında koşturuyor arıyor çocuğum nerede diyor hemen buluyor sarılıyor. Göğsüne dayıyor, çocuğunu şey yapıyor. Yani orada canlı bir sahne var. Bir annenin çocuğuna merhameti o an canlı bir sahne. Hemen bu sahneyi ne yapmak gerekiyor? Müslümanların faydasını kullanmak gerekiyor. Bu anne, bu çocuğu ateşe atar mı? Atmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Muhakkak ki Allah kullarına bu kadının çocuğuna merhametinden daha çok merhametlidir. Allah kullarına... Bu kadının çocuğuna merhametinin daha çok merhamet etmektedir diyor. İbn Hacen el Asqalani, bu hadiste duyularla idrak edilemeyecek olana duyularla idrak edilen bir şeyle misal getirmek caizdir. Allah'ın merhametini beş duyuyla anlamamız mümkün mü bizim? Değil. O halde beş duyuyla anlamamız mümkün olan bir şey örnek gösteriliyor. Anlayamayacağımız bir hususa anlayacağımız bir husus örnek gösteriliyor. Bu caiz diyor İbn Hacer el Askalani. Askalani. Askalan'ın şimdiki ismi ne? Geçen hafta İbn Hacer el-Eskalani nerelindir demiştim. Filistin'de demiştim size. Filistin'den geliyor diye. Askalan'ın şimdiki ismi ne? Evet. Aşkelon. Dün Hamas denize oradan girdi ya. Aşkelon diye. Orası işte. Evet. Yani belki de isim benzeri de olabilir. Dün şeyi araştırıyorum da ben. Okudum biraz. Filistin toprak sattı mı satmadı mı işte. Toprağını satan Beyrut'a gidiyordu filan. Beyrut diye o günkü bahsedilen yerle bugünkü Beyrut aynı değil deniyor mesela. Bu anlam kayması var. Mesela eskiden Anadolu denilen yerle bugün bizim Anadolu dediğimiz yer aynı değil. Mesela İzmir, Ege Anadolu değil mi şimdi? Eskiden Anadolu orası değildi. Mesela Şam diyarı şu an Suriye'deki Şam ilk Beldesi'ne söyleniyor. Ama Şam diyarı kastedilen kast Hatay da içinde. Filistin, Hatay, Kuveyt böyle büyük bir Anadolu gibi. Anadolu nasıl sahip, nasıl büyük bir coğrafyayı kapsıyorsa Şam kelimesi de öyle büyük bir coğrafyayı kapsıyor. Suriye var, kuvvet var, Ürdüm var, Hatay filan var. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şam diyarına çıkacak savaştan bahsediyor ya. O Suriye'nin başkenti Şam değil. Zaten Suriye'nin başkentinin asıl ismi ne? Dimeşk. Şam o bölgenin ismi. Böyle bir şey de olabilir. Yani Askalan Filistin ismi olabilir. Ama ben İbni Hacer'in deniz bölgesinde, liman bölgesinde yaşadığında okumuştum. Liman bölgesinde eğer o bilgiyle bu bilgi doğruysa Aşkelon'da liman şehri. Evet devam ediyoruz neyse. İbn Hacer diyor ki İbn Hacer bu konuda zirvedir arkadaşlar. Parası olan Fetül Bari alsın 15 cilt günde bir sayfa okusun. Öyle ne kadar devam etsin. Yani ben dün gece Fetül Bari okudum. Allah سبحانه تعالى İbn Hacer'e özel bir ilim vermiş. Özel çok özel. Yani ben öylesini görmedim. Her bir hadise alıyor. Hadisle ilgili başka başka lafızlar kimden gelmiş, nasıl gelmiş, nereden gelmiş tek tek tek tek tek tek zikrediyor. Hadisle ilgili fıkhı hükümleri ortaya koyuyor. Arkasında vefih diye bir başlıyor. Bunda şu vardır, bunda bu vardır. Yani özel özel bana göre özel yaratılmış bu iş için Allah subhanahu wa ta'ala bu tarihte şu tarihler arasında hadis ilmine hizmet etsin diye özellikle yarattığı kullardan bir tanesi bu bana göre böyle. Ben emin olun bu kadar fıkırlı birisi ben hiç görmedim. Bütün alimler büyüktür, bütün alimlerin fıkı vardır. Ama mesela bazen bir alimin fıkını okurken, vay be ne kadar güzel bir şey çıkardı ara ara dersiniz. Ara ara dersiniz. Hacer'in her bir satırında ya bunu nereden çıkardı diyorsunuz. Her bir satırda esir kadınlar içerisinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem esir kadının halini gösterdik şey örnek verdi i̇bn Hacer her ne kadar hakkında misal getirilenin hakikati idrak edilmese de öğretilmek istenen şeyin doğru bir şekilde anlaşılması murad edilmektedir. Allah'ın ne, ne derece merhametli olduğunu bizim duyurlarla anlamamız mümkün değil. An ancak onu örnek veriyoruz. Allah'ın rahmeti akılla idrak edilmese bile ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının durumuyla bunu izah etmiştir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şaka yoluyla öğretmesi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden yük hayvanı istedi. Resulullah adama dedi ki seni dişi devenin yavrusuna bindireceğim. Adam da ya Resulullah dişi devenin yavrusunu ben ne yapayım deyince develeri dişi develer doğurmuyor mu diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş bir latifeyle deve yaşını başına almış olsa bile yük taşısa bile nihayetinde bir dişi devenin yavrusu olduğunu ona anlatmıştır. Bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Eba Umeyr Ma fealen Nugayr diyor. Ey Umeyr, Nugayr ne oldu diyor. Ölmüş, kuşu ölmüş. Ee, ona şaka yapıyor. Espri yoluyla ona yaklaşıyor. Sayfalarca Nugar kuşunun hangi kuş olduğunu anlatmış şimdi açar. <gülüyor> tamam sayfalarca. Düşünebiliyor musun? İlme bak. Ben bilmiyorum. Ben bu hadisi araştırdım. Bu hadisi öğrendim. Ama hala öğrenmem çok kolay internetten kuşun ismini yazsam şekli vikipedide çıkar, ben araştırmadım. i̇bn Hacer yazmış yani böyle. Alimlerin kitaplarında bu kuşun hangi kuş olduğu, nasıl bir kuş olduğu. Uzun uzun konuşulmuş. İslam medeniyeti böyle bir medeniyet. Okudukça bu medeniyete hayranlığınız daha da artacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiğini yeminle tehdit etmesi. Bu belki bizim Türk usulünde çok şey değildir. Yani mesela içinde yaşadığımız topluma semayı ayaksız ayaklardan Allah'a yemin olsun ki ben böyle diyorum dediğin zaman bu onlarda pek bir etki davet ve tebliğ esnasında onlarda pek bir etki uyandırmaz. Ama biz kendi aramızda konuşurken yemin tekit cümlesidir. Arap dünyasında ise yemin çok ciddi anlamda tekit cümlesidir. Bundan dolayı Allah Subhanahu taala 30 yerde yemin etmiştir, değil mi? 30 yer olması lazım. Allah alem. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela hadis alimlerinin hadis ilmine hizmetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yemin ettiği hadisleri toplamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yemin ettiği 200 küsur yerde. Tam bilmiyorum ama burada yazıyordu. Kur'an'da 30 yerde. 80'den fazla yerde yemin etmiştir diyor. 80'den fazla yerde yemin etmiştir diyor. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki. Maturidi tercümesi bu hadisi. Hadisi maturidiler tercüme etmiş. Nefsim kudretinde olan Allah'a değil. Nefsim elinde olan Allah'a velzi nefsi biyde nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki onlar el kelimesini neyle tevil ediyorlar kudret yani mesela bizim Türkçede böyledir kitap dünyası benim elimde avucumun içinde dediğim zaman gücüm kuvvetim hepsini yeter kudretim de demek onlar da böyle tevil ediyorlar bu uygun bir tevil değil Türkler de Maturidi olduğu için hadisleri böyle tevil etmişler Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olmamışsınız. Bugünün Müslüman'ın en büyük problemi. Bu hadise göre bugünün Müslüman'ı cennete giremeyecek. Bunu bilin yani. Bu hadise göre bugünün Müslüman'ı cennete giremeyecek. Geçen kendimizle ilgili bir olay yaşadık. Ve ben ne kadar acayip bir durumdayız dedim ya. Çarşıda gidiyoruz bir kardeşimle. Bir Müslüman'ı gördük. Aramız kötü. O bize selam vermedi. Biz de ona selam vermedik. Gerçi o bizi görmedi. Biz onu gördük. iki dakika sonra şirke davet eden birini gördük. O bizi sever. Oturduk. Elini öptük. Nasılsın? İyi misin? Dedik. Nereye gidiyorsun? Dedik. Ne kadar acı bir durum değil mi? Aradan iki üç dakika geçti bak. Gördüğümüz ikisi de alim. Birisi Müslüman bir alim. Birisi müşrik bir alim. Vallahi bu Sadece bu bizim için Ben kendim için diyorum başkası için değil Sizin için falan değil Sadece bu bizi bereketsizleştirmeye yeter Ümmet şu an bu noktada Ben her zaman söylüyorum Müslümanlar Müslümanlardan nefret ettikleri kadar Müşriklerden nefret etmiyor Adam Müslüman'dan nefret ettiği kadar yan komşusundan nefret etmiyor yani. Gerçi bizim bu durumumuzu şöyle tevil edebiliriz Karşıdaki kişi bizden çekindiği ve korktuğu için Biz yani normalde her gördüğümüze gider selam veririz Oturuz kalkarız Bizim yani Müslüman'a bir düşmanlığımız yoktur. Kişi Müslüman olduğu sürece bir yanlış yaptıysa bile süreç içerisinde bizde hiçbir etki olmaz. Biz bize en kötülüğü yapan bile oturup çay içeriz, çorba içeriz, konuşuruz. İhtiyacı varsa ihtiyacına gideriz. Bana ne demeyiz yani ben demem. Ama o kişi bizden çekindiği için onun yanına gitmemiş olabiliriz. Bizim durumumuzu böyle tevhid edebiliriz ama bu bir instantane yani bir şey gösterge. Muhammed İbni İbrahim diyor ki onlar diyor Allah ne dese tam tersini yaptılar. Biz sevmeyi bırak nefret ediyoruz birbirimizden. Sevmeyi yani nötr değiliz. Sıfır bir eksi bir. Sıfırdaysan cennete gidemezsin diyor biz eksi birdeyiz. Allah subhanıkla bizi ıslah etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeminle teyit etmiştir. Tam buraya kadar hazırlamışım ben. Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz. Kim ya Resulallah? Komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse iman etmiş olmaz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir kul kendisi için istediğini, komşusu için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar yeterli olsun inşallah. Şimdi bu dersleri biz kendi sitemiz için yaptığımızdan dolayı anlatım çok serbest ve çok güzel oluyor. Kasmıyorsun kendini. Şimdi YouTube'da insanlar tanıdı, tanımadık kim olduğu kimin dinleyeceği belli değil ama kendisinden de kimin dinleyeceği belli. O yüzden her konuyu konuşabiliyoruz. Allah su konular bize rahmet etsin. Allah subhanahu wa ta'la ayaklarımızı sabit kılsın. Allah subhanahu wa ta'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip etsin. وَاَخِرُ دَعُوَانَا اِلْحَمْدُ لَا رَبِّ الْعَلَيْمِ